www.hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Kör Karakedi Yavrusu Bölüm 2 Babasının ölümünden sonra her şeyden elini ayağını çekmişti annesi. Zorunluluk dışında evden dışarı adımını atmıyor, hiçbir şeyden zevk almıyordu. Ne örgü ne dikiş nakış yapıyordu. Artık çok yaşlandım. Oram buram ağrıyor. Of omzum tutuldu diye sürekli sızlanıyor. Kendini dinliyordu. Televizyon başında akşama kadar oturuyor. Kadın programlarını izliyordu. Bugün aynı kadınlar 70 milyonun önünde yine kavga etti. ''Yok falanca kadın yaşına başına bakmadan kıpkırmızı giyinmiş, yok filanca sedai şap diye öptü ya da şu kadın hiç utanmadan koskocaman kalçalarını sallıya sallıya göbek attı, gerdan kıvırttı. Ay milyar verseler öyle şeyler yapmam türünden saçma sapan konuşmaları annesinden dinlemek canını sıkıyordu Lale'nin. ''Aman anne öyleyse niye izliyorsun, aç belgeselleri, ne güzel şeyler var.'' Biliyor musun hayvanlar alemini de izle diyordu. Aklına birden annesi geldi. Tek başına yaşıyordu. Ancak o bakabilirdi Minnoş'a. Böylece sorun da kendiliğinden çözülmüş olurdu. Ona vermeliydi kediciği. İstemeyeceğinden adı gibi emindi. İkna etmeliydi. Ama nasıl? Bütün gece düşündü düşündü. Bir plan tasarladı. Önce annesini kedi sözcüğüne alıştıracaktı. Her akşam annesinin evinde birlikte yemek yiyorlardı. İlk uygulama yarın akşam başlayacaktı. Evin daimi bekçileri olan kediler asla evlerini terk etmezler deyip onların sevimliliğinden, oyunculuğundan konu açacaktı. Diğer günlerde ah bir kedim olsa veya kedi almak istiyorum sırasıyla alıyorum bakacağım diyerek onu kedi fikrine alıştıracaktı. Sonunda alacağım kedicik sende geçici bir süre kalsın, gözleri görmüyor, biraz büyüyünce geri alırım dedi ama annesinden büyük tepki gördü. Kedi Medi istemiyorum, üstelik kör bir kedi yavrusuymuş, geçici de olsa asla bakamam diyordu. Yıllık izne ayrılmıştı, aradan sekiz gün geçti. Lale kediyi vermekten vazgeçtiler diye düşünürken telefon çaldı. Arayan oya idi. Durakta buluştular. Elindeki koca sepetin içinde minnoş vardı. Lale sepetin kapağını araladı, göz ucuyla baktı. Aman allığım, ne kadar küçük ve şirindi. Neredeyse avcunun içine sığacaktı. Kapkaraydı. Başını kaldırıyor, sağa sola oynatıyor ama nereye baktığı belli olmuyordu. O an kanının ısındığını hissetti. Kapıyı açar açmaz elinde sepetiyle Oya'yı gören annesi feryadı bastı. Bir bağırış, bir çığlık. İstemiyorum, istemiyorum, eve kedi istemiyorum, ne yer ne içer, üstelik bu çok ufak, hem de kör, sana istemediğimi kaç kere söyledim be kızım, diyerek kızını azarladı. Lale ses çıkarmayarak annesinin sakinleşmesini bekledi. Ortalık durulduktan sonra Oya evden ayrıldı. Ana kız ve kör kara kedicik birliktelerdi. Minnoş yeni evindeydi. Ancak annesi kedinin geçici kalacağını sanıyordu. Beslenme saati geldi. Lale küçük bir kapta süt ve ekmek parçacıklarıyla yaptığı mamayı yedirdi. Geceyi annesinin evinde kediyi yanına alarak geçirdi. Birkaç gün daha orada kalacaktı. Bir sabah uyandığında Minnoş'un göz kapaklarını yapıştığını gördü. Pamuk parçasını ıslatarak gözlerini temizledi. Veterinerle görüştü, pazartesi sabahı için randevu aldı. Göz kapaklarındaki doğuştan problem yüzünden bir ameliyat daha gerekiyor dedi veteriner. Lale kabul etti. İzninin bitimine iki gün kalmıştı. Bu süre içinde ona bakabileceğini düşünüyordu. Narkozun etkisinden kurtulan Minnoş, Göz koruması için veteriner tarafından boynuna geçirilen huni şeklindeki plastikten rahatsız olmaya başladı. O küçücük minnacık yavrucağız zıp zıplıyor, kendini her tarafa atıp başını sağa sola vuruyor, boynundakinden kurtulmak istiyordu. Yalvarıcasına sürekli mi ağlıyordu. Kedinin durumunu ve çaresizliğini gören annesi üzüldü. Yüreği sızladı. Minnoşum, Arabım diyerek onu kucağına aldı, sakinleştirmek istercesine usul usul başını okşadı. Kediyi istemeyen kadın değişmeye başlamıştı. Günler geçiyordu, yemesine içmesine ilaçlarına özen gösteriyor, göz damlasını saatine asla kaçırmıyordu. Annesi iki günde ihtiyacını kuma yapmaya da alıştırdı. Ortalıktan yok olunca panikliyor, kıyıya köşeye bakıyor, divan altlarından onu arıyordu. Gel pisi pisi, minnoş pisi, neredeymiş benim canım, arabım, karam diyordu. Hayatına renk katıyordu, eve neşe gelmiş, ona iyice alışmıştı. Alüminyum folyodan yaptığı topu ipe bağlayıp onu zıplattırıyordu. Bir keresinde böcek yakalamış, onunla hoplayarak oynadığını gördü. Acaba bu kedi görüyor muydu? Yoksa böylesine oyun oynar mı diye düşünüyor ama emin olamıyordu. Belki hareketleri içgüdüseldi, bilemiyordu. Kedi geldi geleli annesine büyük bir değişim başladı. Miskin hali gitmiş, ağrılarını, sızılarını unutur olmuştu. Bütün gününü televizyon karşısında da geçirmiyordu. Artık yüzü gülüyordu. Yaşama daha bağlanmıştı. Şimdi çok mutluydu. Arada sırada kara kediciyi kimseye vermem, o evimin bekçisi diyerek şaka yollu kızına göndermeler de yapıyordu. Onu sahiplenmişti. Tesadüfler bazen insan yaşamını etkiliyor ya da değişimlere neden oluyor. Durakta tesadüfen başlayan arkadaşlık Oya'yı sorunundan kurtardı. Gerçi Oya kediden ayrıldığına üzülüyordu. Lale ise zavallı kör bir yavru kediyi sahiplenmenin, yardıma ihtiyacı olan birine el uzatmanın zevkini tattı. Minnoş da kendine severek bakan birini buldu. Kimsenin başaramadığını, kör kara kedi yavrusu başarmış, annesini yaşama bağlamıştı. Hayatı sevgi dolu gözlerle bakıyordu, mutluydu. Kedinin görmesine gelince, veteriner onu gözlemlerinizle siz anlayacaksınız diyor. Onlar da görmesini umutla, sabırla bekliyor.